Suretut-Tevbe. E'udü billahi mineş-şeytanir-racim. Kovulmuş şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınırım. Dâ'etun minallahi ve resûlihi ilellezîne âadettum mine'l-müşrikîn. Bu Allah ve Resulü'nden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere ahitlerini bozduklarından dolayı bir iftardır. Fasih olun. Fasih olun. Fasih olun. Fasih olun. Fasih olun. Fasih olun. Fasih olun. Ama bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakıcılar değilsiniz ve muhakkak ki Allah kafirleri rezil edicidir. Ve eden min Allah ve Resulü ilen nas yevmel hac'l ekber yevmel hac'l ekber enna Allah beniyun minel müşrikîn enna Allah be ve Resuluhu fe in tübtum fe huve khayrun lakum ve in tevelleytum fe alen ennekum gayru muciz illa ve beşhirin lezine keferru en büyük haç günü Allah ve Resulünden insanlara bir ilandır ki şüphesiz Allah ve Resulü Müşriklerden uzaktır. O halde tevbe ederseniz artık bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer İslamdan yüz çevirirseniz, o takdirde bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakıcılar değilsiniz. Ey Resulüm, inkar edenleri pek elenli bir azap ile müjdele. İllellezine ahattum minel müşrikine sümme lem yan kusukum sümme lem yan kusukum şeyen ve lem yudahiru aleykum ve lem yudahiru aleykum ahden fâtimu ileyhim ahdahum fâtimu ileyhim ahdahum ennallaha yuhibbul ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız sonra da antlaşma şartlarından size hiçbir eksiklik yapmamış ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmemiş olan müşrikler müstesna artık onlara müddetleri bitene kadar antlaşmalarını tamamlayın muhakkak ki Allah sözünde durup haksızlıktan sakınanları sever فَاِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُنُوهُمْ وَخُضُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ تَابُوا الصَّلَاةَ سَبِيلَهُمْ fakat haram aylar çıktığı zaman Artık müşrikleri Kendilerini bulduğunuz yerde Öldürün Onları yakalayın Ve kendilerini kaçmalarını Önleyerek hapsedin Her gözetleme Ve geçiş yerine Onları buldukları yerden çıkartmamak için Oturun O kavşakları tutun Fakat tevbe ederler namazı hakkıyla eda ederler ve zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse artık ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını işitsin. Sonra da onu emin olacağı yere ulaştır. Bu eman elbette onların hakikati bilmeyen bir kavim olmalarındandır. Şeytanın müşriklerini öldürün de ve Rasulü <gülüyor> illa alledin ahmettümün de Müşrikler için Allah katında ve Resulü yanında sözlerinde durmadıkları halde nasıl bir antlaşma olabilir? Ancak Hudeybiye günü Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesna. Artık onlar size dürüst davranırlarsa, o halde siz de onlara böyle doğrulukla muamele edin. Şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. Kayfe ve la fikum bi ve ve Nasıl bir antlaşmaları olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, hakkınızda ne bir yemin ne de bir söz gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler, fakat kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu sözlerinde durmayan fâsık kimselerdir. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında sattılar da insanları onun yolundan men ettiler. Muhakkak ki onların yapmakta oldukları ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne bir yemin ne de bir söz gözetirler. İşte onlar gerçekten haddi aşanlardır. Artık tevbe ederler, namazı hakkıyla kılarlar ve zekatı verirlerse o takdirde dinde kardeşlerinizdirler. Bu hakikatlerin kıymetini bilecek bir kavim için ayetleri açıklıyoruz. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي لَبْسٍ مِّمَّا يَعْمَلُونَ Artık küfrün o önderlerini öldürün. Çünkü onlar yeminlerine bağlılıkları olmayanlardır. Umulur ki diğerleri o hallerinden vazgeçer. Ala tuqatilun yaquman kethu aynan hahum bihradir <gülüyor> rasul. Yeminlerini bozan, Peygamberi Mekke'den çıkarmaya azmeden ve size karşı savaşa önce kendileri başlayan bir kavimle savaşmayacak mısınız? onlardan korkacak mısınız? Eğer siz mümin kimseler iseniz o halde iyi bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin ve onları rezil etsin onlara karşı size yardım etsin ve müminlerden bir topluluğun gönüllerine şifa versin <gülüyor> hem kalplerinin öfkesini gidersin Allah dilediğinin tevbesini kendi lütfundan kabul eder. Çünkü Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. <gülüyor> bima yoksa siz içinizden cihat edenleri ve Allah'tan Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız halbuki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır Müşriklerin kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri Olacak şey değildir. İşte onların amelleri boşa gitmiştir. Ve ateşte onlar ebedi olarak kalıcıdırlar. İnnemâ yağmur ve sâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmin âkhir ve yâqâme s-salâte ve âte z-zakâte ve lem yâhşe illallâh. Fe'asâ ula'ike en min minel muhtedi. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı hakkıyla eda eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayete erenlerden olmaları umulanlar da onlardır.